Allahu Allah, birbirine, birbirine, birbirine, birbirine, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, hiçbir yani bir tartma yapmamış Niye? Çünkü tavrın daha başı tekrarlı haritler olmadığı için bir e, işler çıkacak bir yazı için bir tamamında hem bu halin hem de, yani, tamamında hem de o tarzında o da yapmıştır. İlk mevzumuz vahiyin nasıl başlanacak? yani kanı yaptığı da Resulullah'a (s.a.v.) ikinci vaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy olarak düşmedi. Aynı bir sorumuzun aslında ki ben hemen hata oldu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Ameller ancak niyetlere göredir. Ve inne mali kullin her kişi için ancak onun niyet ettiği şey vardır. O bu. Her kişi için niyet ettiği şey vardır. Neye niyet ediyorsa, o onun olacaktır, ona elde edecektir. Her kimin hicreti, sizi dünyaya veya dünyan esana ise, veya yaklamak istediği kadına ise, onun hicreti onun için istedikleri şeydir. Bismillah. Bu hadisin vahiyinin başlangıcılığı bir ne? Vadis, e, yapmak istediği önemli bir şeye işaret ediyor. Vahiyin bir, bahis, bir Yani vahiyin tabii bir <gülüyor> diyorlar ki Kur'an'la Fatiha neyse bu hadis, bu sabun Fatiha. Niye? Çünkü bu hususta niyet öncelidir. Fatihha da açan yani, başlangıç yapan. Nasıl koyulan Fatiha var? Allah Azze ve Celle'nin onunla başlıyor. Hadis kitabında İmam Muhari niyet hadisiyle açmıştır. Onun Fatiha'sı yapmıştık ki niyet bir şeyin üstündedir. Çünkü kişi ne için amel ederse, hangi niyetin amel ederse onu elde edecektir. Biz de şimdi buradan hareketle kendimizi bürokans ediyoruz. Biz bu hadis dersini ne için yapıyoruz? Niyetimiz ne? Eğer niyetimize bir uluslu, niyetimize bir talihliği düşünelim. E, Khusus hemen tahsil edeceğiz, Evet. Bu niyetimiz Allah'ın öncelerinin dinini öğrenmek. Onun rızasını kazanmak istedim. İnşallah. Niyetimiz o. Kalbimize geçen dilimize de ikrar ediyoruz. Dediğimizi şahit tutmak için. Hadis Buhari'nin sonunun fatiha ya tıpkı sure-i Rahman'ı yani hadis tabın başlangıcı O da bu yani, meselenin önemli yetim din durumu önemli olduğundan dolayı bunu başlangıç biz de rivayet Bu hadisi İmam Buhari hadisenin tamamında izah etmeye devam etmiş. Şimdi ikinci cerid. İkinci hadis işte bu vahiy ile ilgili. Paşalar Radiyallahu Anha dedi ki Haris Dilkişan, Rabbil Allah an, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Selleme soru sordu ve dedi ki, Ya Resulullah sana vahiy nasıl gelir? Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Selleme dedi ki, sana vahiy bazen çan sesi, zil sesi gelir. Zil sesi de şöyledir. Hemen altında izahı var onu. Onu da diyor ki, damerin hareket ettiği zaman, birden ikinci zamanki sesidir. Biz bunu biraz daha şöyle anlayacağımız şekilde yapalım. Çanın cürüne vurma sesi var ya. Çanın içindeki o tatlığının sağa sola vurma sesi var ya. Onun gibi. Yani gürültülü, paketlülü. Yani yorucu insanı yani yorucu bir hal. Bazen çan sesi gibidir. Ki o bana en şiddet, en zorun, en meşrik kısıran halidir. O hal benden gittiği zaman onun dediğini yani Vahim meleği olan cebaili, sihir şeyleri bunların Gider ezbeyle. Ben ezbeylemiş oldum. Bazen de bana vahiy vahiy meleğinin bir adam şeklinde karşıma çıkmasıyla gelir. vahiy meleği bir insan şeklinde karşıma çıkmasıyla. İkilerde de bu. Daha sonra bir Orada ismi getirdim. Sahabenin <gülüyor> en güzelliklerinden bir insanın kılığıyla dedi. Onu kıvamaya gidiyor cezalandır. Sonra yani bu hadis gibi olan o, bir adam şeklinde gülünerek gelir ve benimle konuşur. Hemen ayrıldığı zamanda onun e, bana söylediği şeyleri bunlar etmiyor. Bu ikinci hadis. Şimdi, birinci de işte bir şey çıkacağım. Onu hemen söyleyeyim inşallah. Hani öyle amel minneti benim, ameller azak diye bir adı diyordu ya burada diyor ki izahı yapan kim talebi hasretin ilim talibi, ilim talibisi, ilim öğreteni ve öğreneni için bir hizrettir. Ne hizrettir? Ne hizrettir? Allah'a ve Rasulüne hizrettir. Çünkü Allah ve Celle'nin dinini, Resulü Aleyhisselatü öğretileni öğrenmek maksadıyla yola çıkmıştır. Hizrettir aslını demek hizrettir. Bir yerden başka bir yere gitmek demek. Sözlük anlamı. Hani her kim, ne için cidret edilmesin ona ışlak ediyordu ya, İmniya malını elde etmek için cidret eden, ana ulaştık. Kadın ayı vermek istediği, ana ulaştık. Diyordu, hadisler. Resulat edersin. Buradaki kitabın başlangıcında, bu hadis'in konuları tanışlarından birisi, bu hadis'te gerek diyor, uyum-tahiri bir hicrettir. Kişinin Allah'a arasını e hicrettir. O yüzden hadisi geçen hicretin aslında daha geniş manadıkça, ee, günahtan, küfürden uzaklaşmak için kişinin küfür beldesine, İslami beldesine taşınmasıdır, nasıl oraya gitmez istedir. Şimdi biliyorsunuz, e, insanlar Mekke'den Medine'ye, Abdül Vahisadir Selim'in şehrini izlet etmişlerdir. Niye izlet etmişlerdir? Ona bir çıkarılanı yok ki. Zilmen yok. Ondan onların bir çevresi yok. Riyodu yok. Kumbası yok. Yoldu yok. Sadece Allah'a da özelliğin dinini öğrenmek, yaşamak ve bu şekilde allah'ın da kavuşmak niyetine Belen terk etkiler, terk etkiler değer geldi değil mi? Tavir, kavuşmak istiyor. Hicretin aslı budur. Dininin yaşanılması için küfür beldesine, hicretin hicreti. İlim talebinin ve bilmediği hicretin Allah'a ben onun Resulü'ne yaptık. Birinci meselesinde de bir yorumdur. Birinci hadis. Az önce okuduğum Ayşe Valide'nin incelen olayı nasıl geliyor? O nakdeyle başlayan şimdi hadisin her ikisinde bir üstünlüğü var. Bu niye söyledik? Çünkü bu her deden Müslüm'e rivayetlerine olsun ve her Mali hadisler bir son olarak değil kuvvet alıyor. Son olarak konuşulamaz. Mav. Bazı insanlar konuşurlar. Neşanı gibi, falan ya söyle. İstanbul'u gibi, Afrika'dan gelenler, çoğu gibi konuşur. biraz dinden almayan, biraz, biraz usulü bilen falan hani, söyleyin. Hadis emriye bak falan insanlar, her yer hadis emriyle konuşurlar. Mav. Yani tesadüfen açar. Evet, yani, devamında. Paşar adallağın an halde dedi ki: olsun ki, yemin olsun ki ben soğuk soğu şiddetli bir günde vahyin Aleyhissalatu vesselam'a indiğini gördüm. O vahiy hali onlar hakkında zaman bunun alnı inşallah söyleyeyim, her açtı. O şiddetli bir günde vahiy ilkten sonra onun alnı her açtı. Paşar şey terlemişti. Yani bu vahiy hali, vahyin gelme hali ne kadar zor. Ne kadar kadar, ki bunu kadar görüyor bu kadar terliyor. 3. hadis Ümmü Mümin'in Ayşe Hazretlerinin annesi. Bu vesileyle Ümmü Mümin'in ismi Nurs el annesi Ayşe Valdemizden geliyor. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vahyin başlangıcı uykusunda gördüğü Uğurursa rüya gibidir. Yani bu rüya, rüya nasıl olur? Kişi onu yaşar bir Onun gibidir. Yani ne demek olur? Gördüğü rüya sabah olunca nasıl ortaya çıkıyorsa onun vahyi de ona inen vahyi de aynen o şekilde aşikardır. Sonra ona sonra burada sonra demiş de vahiyin başlangıç menhaletini anlatıyor. Ki Ayşe Valdemiz daha bu dönemde hayatı görüyor. Bunun mümkün önemli. Daha sonra ya bir ve daha bir zat mesafesinin ardından işittim anlaşılıyor. Yoksa şu an anlattığı şeyleri konuştuğum değil mi? Mümkün değil yani. Evet. Rasulullah Valdir Sıbran'dan bahsediyor. Diyor ki O yalnızlık sevdirildi. Şimdi bazen bazen ne olur ya yalnız kalmak hı hı. Yalnız kalmak sevdirildi. Hı hı. Ve o ee, Sına mağarasına Kına mağarasına Kına mağarasına Kına nerede? Büyükken'in biraz dışında Mağara Mekke'de doğru baktığınızda Mağara ne demek? Kayalık diye i̇şte, Alanın ortasındaki oyukluk Mağara dediğimiz olay bu Kayalığın içindeki Oyukluk Bu mağara dedi Bir mağara böyle bir yakın zaten Bilmiyorum ama şimdi gördüm Sime mağarasında bu ımbzivaya çekilirdi, yalnızca çekilirdi. Geceler boyunca belli geceler, muayyen geceler, ehlinden tutuklaşıyordu. sonra gel bu da bunlardan önce de Merdada mağarasından ımbzivaya çekilirdi. Yani orada kalacağı süre kadar gidiyor. daha sonra hazırdıktan sonra tekrar Hatice validen yüzü Radiyallahu yanına gelir. Oradan tekrar kendisi de geri döner. Ta ki ona Tema arasındaki gördüğü hak yani vahim gelene kadar böyleydi. Evet. Melek bir gün ona geldi ve dedi ki okul. Melek kim? Cevran Aleyhisselam. Ona işte. dedi ki okul. Hemen burada Rüksat'ın Sözü alıyor. Ayşe, ben, onun da dedim ki Bilmem. Bunun üzerine melek Beni sardı, kucakladı Ve nefesim Takatim ne kadar beni Sıktı. Sonra Beni bıraktı ve Tekrar tuttu. Tekrar. Şimdi de Ben okuma bilmem dedim. Bu sefer yine ikinci, yine ikinci sırıttı. Tüm gücümden kadar, katim gidene kadar beni sırıttı. Sonunda tekrar beni bıraktı ve tekrar tekrar dedi. Sonra tekrar bana iftirat etti. Ben tekrardan okumaya gittim. Şimdi sefer. Bunu yine tekrar üçüncü seferden. Bunu yine bıraktı ve dedi ki: Bismillahirrahmanirrahim. Kale kalıp alak 4 sıra Yani Alak sınıfın 3 ayeti Şeyde mealde Mürüm bu 5 ayet olarak almış. Aslında Kısa sınıfın 3 mealinde 5 ayet çıkmış Şimdi Şimdi Kısa O civarda İbadetinin onlara güvenliğinin birisiydi. Evet. Aynı zamanda da o kör yani ağva bir yaşlı bir kişi. Oldukça yaşlı ağva bir kişiydi. Ve i̇şte Cevâdemiz ona dedi ki yani ibadetini yapıyor, ey amcanın oğlu Bak, erkek kardeşinin buluğu sana ne diyor, onu mutlak ver. Onun üzerine var mı? Ey kardeşimin oğlunun ne görüyorsun? Allah tarafından ne görüyorsun? Nasıl varsayıyorsan, gördüğü şeylere Allah'a verdi. İşte Hem bir olaymışydı. O, o mağarada işte meleklerin, bizimki devamında o bizim ayet olarak bildiğimiz ama İsrailoğulları anlamalıyamazdı. Bizler. Bizler anlat. Bir bunun üzerine Varka dedi ki, işte bu Allah'ın Musa'ya gönderdiği melek olan namuslu. Namus. Namus. Namus, sırrı saklayan kişi demek. Sır sahibi. Yani Allah'ın aldığı vatihi sadece peygamberlere ulaştıran, başkasına sır vermeye yani namusun. Cevdal Aleyhisselam'ın bir esinlerinin birisi. O dönemde demek ki yani o namur sürücüsü. Devam ediyor Marakabim'den sonra diyor ki keşke o zaman benim böyle genç olsam. Keşke ben seni kalmeli çıkartırken, diri okan hayatta olsam da Efendimiz Aleyhisselatü de, Vesselam diyor ki bunlar beni çıkartacaklar mı? Bir adam senin şu söylediğin şeyleri bitirecek ama ona düşmanlık yapmayacak mı? Mümkün değil. Yani senin getirdiğin, şu şeyleri getiren kim varsa o mutlaka düşmanlık sürmüş. Yani hangi peygamber bunları ortaya, getirdik, ortaya sürerse o mutlaka düşmanlık sürmüştür. Eğer o günlerinde ben ne yaparsam o günlere ulaşırsam sana gerçekten kuzeycice yardım eder. Yani ancak kuzuya geçmeden kuzeydeki kesi, kabinde de daha iyi, daha iyi bir kesim. Aynı kesim de da bakınması var. Bazıları daha, daha uzun süre kesimiz diyor mesela sonra Ayet-i Vesselam'ın başkani islamına alıyor musunuz? Vahiy kesildi zaman alın Ayet-i Vesselam ve al ve şey ki, vahiy kesildi yani o meleğin göremeyince sıkıntı almaya başlıyor. Hatta kendisi böyle bir tarafa çıkayım, birini düşünmeye başlıyor. Ne yaptın da vahiy kesildi? İki gün ayet vahiy kesildi Allah da özel Niye sıkıntı alıyor? Bu da 3. Bu üçüncü Halisli. Yani, Anlatma <gülüyor> o ayet <vahiyat> <gülüyor> O zaman hepsini sıktan söyleyelim. Toplam 7-i sokuyacağız. Bu 7-i hepsi de hem mükallide hem de resimde bunların hepsi de bunların hepsi de. Eğer ben şöyle bu kısmını yazdım. Oradan azar mısın? Öncü hadis. Câbir ibn-i Bu kişinin babası şey düşmüştür. Allah'a rahmet etsin. O rahim kesilmesi döneminden bahsedtim. Onun dedi ki, "Hasta devletlerin katicine. dedi ki, bir mı? Yürülken yolda yürürken yerden gökten bir ses çıktı. Bir ay ses daha. kaldırdım, başlarımı kaldırdım ki? o diken var bana gelen melek Yer arasında bir Müslim, kusun, sonra böyle bir şey oturmuştur. Onlar çubuk olduğunda hemen eve döndüm diyor. Evet, evime gittim, döndüm diyor. Ama güzel milyon, güzel milyon, yani ben örtüm, onların hepsi Bunun üzerine Allah Azzelecelikle يَا bir الْمُدَّتْتِرِ قُمْ تَعَنْزِرْ سَرَمْ مُلْكَ تَكِمْدِرْ سَسْئِيَا بَكَ تَكْتَصْرِ وَاَرْضُ جُزَ تَكْسُمْ Yani, bu Müjdə Sır Sırasını üç peşayetimizde. Ey Doğru Cihazından, şey kalk ve uyar Rabbimiz Tebliğler, temizler, elbiseleri temizler ve ruhlarla bize ruhlarla istemlerle ayırt karamaları zaktır. Bahiethimindi. Bahi bu bahi kışımdı Ondan sonra gelmiş ilk vahiy bu. Ondan sonra bu bahi kışımdı. Arapya Ar inmeye <gülüyor> Halak ayetiyle, ayetlerinden sonra ikinci yine layihel müddettir ayet verilir ki bu sureli ayetlerdir. Bunlara bundaki süre hakkında bir kısmı yakınlar. Şuraya, Allah'a, Allah'a, Allah'a, olarak Dördüncü hadisimiz. i Beşinci hadisimiz İbn-i i̇bn yani ismi Abdullah, Abdullah İbni Abbas. Abbasın Allah'a Abdullah. Radiyallahu An- An- Radiyallahu An- Ha. Radiyallahu An- Allah. Radiyallahu An- bu. Radiyallahu, bu. Kime denir? Arifet sahabi. Allah ondan razı olsun. Mühendir. Radiyallahu An- Kadın sahabi'den bahsedilse Radiyallahu An- bu. Allah ondan razı olsun. Antu an- An- An- eğer bahsettiğimiz sahabe az önceki sahabe bin azullah gibi gibi yani sahabenin hem kendisi hem babası sahabeye o zaman sehiyallahu anh Allah o ikisinden razı olsun ve hem o sahabeye hem onun babasına Allah'a zelizeleden razı olmak yani. razı Radiyallahu anh'ın kulu Radiyallahu anh'ın kulu Radiyallahu anh'ın kulu Radiyallahu anh'ın Bu da... veya üç beş kişinin kulu Radiyallahu anh'ın olsa Ankun ne? Evet bu da İbn al evet, Neden? Çünkü asıl da onun babasının Peygamber'in amcasının başta yani, ondan dolayı hepsini biz Allah-u Teala'ndan yüza etmişlerdir. <gülüyor> evet. İbn-i Abbas ve Allah-u Teala'nın bahsindir. anlamında bilim için kendisi bahsettiği kişi bundan dolayı tercümanı kurulan biriyetin verilen büyük ıfettir. Yani, şu harisimizde sahabeden birisi. Şey. Müstürlüğünden birisi. O Allah-u Teala'nın Kıyamet Suresinin şu ayeti hakkında diyor ki يَا حَرِّكْ لِهِ لِسَّانَكَ لِتَازَلَكِ Onu almak için yani vahiy almak için dilini ayeti istirme ayeti. Allah-u Teala'nın anıtına diyor ki bunun istirir beyanında. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cenabı Allah'a ulaşmak için ezberlenmek mi için yani? Çok şiddetli bir sıkıntılanıyordu. Benim yani meşgul ondan dolayı hemen e, okuyan cezayı hemen ben de okuyayım. Ne ezberleyeyim? Ee, diye neredeyse diyordu. Sonra şunu söyleyeyim. İkiz dayının oynatıyordu yani, konuşuyordu. Tekrarlıyordu daha doğrusu. İşittiği vahiy, tekrarlıyordu. Ebrav basra Ceyla, Ceyla diyor ki hadis sırasında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 bunun üzerine, yani Resulullah sallallahu aleyhi bu hareketinden dolayı Allah azze ve Celle bu ayet indirildi. لَا سُبْتَالِكِ اِسْتَالِكِ اِسْتَالِكِ اِسْتَالِكِ اِنَّ Kur'an'e. جَمْهُمْا قُرْعَانًا Şüphesiz ki onun toplanılması, o vahiyin toplanılması ve sema okutulması bizim üzerimizedir. Yani toplanılması, senin kalbine girdililmesi ve senin ona okudurilmen diye Ayet çıkıyor mesela. İsim yani. üzerinde de ne var sizler yani? Peki ne ya? Siz olarak Onu okuduğum zaman, onun okuduğumuz zaman sen nasıl cevaplıyorsun? Kim ne yani? Sadece kim ne? Yani çok vakti sus. Ayet vakti sus? Sonra ayet. Sun ne yani onun belen açıklamasını bizim üzerimize bir sertliği açıklıyor. Sonra onu sana okuma, dinleme, dinlememizdir. Biz bunu üzerimize üzerimize alıyoruz. Yani onu ezberlemek için uzaklaşıp kaçtı yani, mı? İkretti mi? Peki nasılsın Mansur'un bunun üzerine bu ayetlerden sonra Jibril Aleyhisselam esirlandığında ne zaman ona kol verdi? Yani inşallah mesajımız var. Ona kol verdi. Cebrail aleyhisselam ne zaman fikir şekilde zaman rivayet olan zamanda onun önünde okumaya başladı. Onun gibi okumaya başladı. Yani dudaklarıyla tecvid sen rekona onu onun haline girdirdi ve okuttu. Bu da şimdi hadis. 6. hadis Peygamber Efendimiz dedi ki Allah sen Allah'ı söyleyen insanların en yüce vahiyyeliklerine yaslanırlar. İnsanlar gibi yaslanırlar. Bunu, biliyorsunuz her Ramazan'da cebel aleyhisselam'a buluşurur ve her yerde Kur'an'ı dinlediği kadarıyla tekrarlarlardır. Müzahatı lütfen, ve lütfen müdahatı müdahlardır. Peki Cibril ile karşılaştığı zaman Ramazan'da daha bir cömertmiş. Diğer yani, ya zamanda zaten cömert değil. Cevbi Aleyhisselam'la her gece Ramazana ayında gece buluşmaya başlayınca Ramazan ayındaki cömertliği atmaya başladı, çoğalmaya başladı. Ramazan'da her gece onunla karşılaşıyor, bir araya geliyor, buluşuyordu ve e, Kur'an'ı ders tekrarlandı. Yani cibrik okuyordu, Kur'an'ı tekrarlıyordu, o da Hüsbündeki, Hüsbündeki Kur'an'ı ona okuyordu, tekrarlıyordu. Muhakkak ki Resulullah Aleyhisselam bu dönemde hayırda gönderilmiş göndermiş rüzgardan daha cümer. Gönderilmiş rüzgardan daha cümer. Cömertti. Rüzgar cümerdir biliyorsun. Ne de kuru topraklara. Ne ondan daha kaba O niye? Niye? Çünkü o vahim muhatap. Vahim vahim diyorsun. Allah Azze ve Cellein kelamı ona iniyorsun. Rahmet ona, maftum cana ben, ona onun her aler. Yedinci ve son hadisimiz ise vahiy ilgili, dediğimiz başlangıcı kitabı dediğimiz bu Selenik Tiyakin dediğimiz Rum bir eseri. Hayter de, idareli demek. Rum kralı yani. Diyorsunuz vahiy indiği dönemi yani inmeye başladığı dönemde şu anki Mert'e Akra'nın Kudüs. Yukarısı Bidnam. Yukarısı yani, Suriye, ve şu anki e, topraklar, Rum, <gülüyor> Rumeli, Rum, <gülüyor> belli Rum, demek? Dullarıya Rumların yeri yani. Rumeli şey var ya. Allah şey <gülüyor> <Evet>. Rum, <gülüyor> name. Rumeli Saray, var evet. Rum eli, Rum topraklarıydı. İşte bu dönemde Şam, Şam. Allah öldüğün, Filistin, Kudüs, hep Rumların, yani Rum kim peki, bunu söylerim. Rum bir öl olmasına rağmen genelde için. Şimdi Vay Allah rivayet Bu hadiste de Musa üzerine vahiyiniye başlayınca muhabbet Rum kralına ulaştırılıyor. O da bazı şeyler yapılıyor. O anlatım yapıyor. Bu e, bin Sarp, Azriyallâhu ahd. Kimden bu Süfyan? Ökürtürklerinde kayınpederi. Onadan da. Kayın başlamış. Ne dedi? Adım, düşmanlardan. düşmanlardan. birisiydi. Müşriklerin başlarından, başkanlarından birisiydi. Ne oldu ki? Süfyan bin Harp, Malik bin Velid. Erver bir nevaz diyor ki, ama Süfyan bin Harp, ne zaman? Müslümanın fisi günü biliyorsun, o Müslüman olmuştu. Ekinlik fisi edileceği gün, o zaman herkes Sonra bir kaç kişi, sonunda kumunu da almıştı. Bu ordu onların büyük gibi meşhurla yüz bozmuşsunuz. Hem ordu mektele girmeden. O, o yani, zaman mektele ne zaman? Yani bu olay muhtemelen yani, basın Süveyş hakkını kısmetinden sonra, sonraki, bir sonunda, sanki, Ama Süveyş ağzından aktarıyor. Serakil. Serakiliyus. Serakil. Anlayın Kim bu? Biz arasız. Serakil. Arkadaşı olan Süfyan bin Harbe, Beş kabilesinden olan mutluluğun içinde haber gönderdi ve onlar Şam'dayken, tüccerken, onların dair huzurunda. Şam'da, biliyorsunuz Şam ile Mekke arasında ticaret kervanları. Bu uzun zamandan beri güdere geliyor. Bu kervanların bir resmin içinde 5 kaç kişi daha var Bunlar Bu ondan aşağı değil Ondan aşağı olanlara başka istemiyorlar Ondan yukarı olanlara kervan diyorlar İşte Süfyan bin Harbi Birebir ticaret kervanın içinde Taciye etken İnflasyon diyelim tersi, O grubun tamamına haber gönder Gelin diye davetçi gönderdi Bu resimde son ve yani müşrikler JBA anlaşmasını yapmışlar. Bu olayı net gelen gelen, hafifçe şamat olay gidiyor. JBA salat var yani. Neydi ne zamandı bu? Ama Kureşiden sonra. Hem Umut'tan hem sonra. yapıldı. yapın. Hem Umut'tan sonra yapınca. Hatta mesela seni ve yanında çıktın haber, arabam topluyor. Ya bunu onlar yapmasın. Orası çıkar. JBA bölgesinde onlar engellendi. Gidecekler, savaşlar deme. Onunla sonra da Allah onu gönderdiler, elçi olarak kendileri. Buna orada da bir elçi geldi, anlaşma mı Bu elçi onun, sonra da onun güçlü birlikti, değil mi? Onların savaş almana dönecekti, kim alsa diye, kimse onlara karşı çıkmaz yani. Bir anlaşmaya mı varmış? Hatta Rasulullah gibi onlara kabul etmediklerken, Allah Rasulü'nün üstüne niyaset veren insanlar tavsiye dedim. O zaman, de, yani de zaman Muhammed iste ee, onu sildi Muhammeden Akbun'a sildi abi. Hatta buna yapmadı da kendisi eline yaptı biliyorsunuz ona yani. İşte bu anlaşım yapılmış. Bundan dolayı Mekke'den çıkan Kuleş'in Kebulanı Şam'a rahat diyordunuz ama biliyor. Bu olay, yani, Orayı, yani anlaşmasından hemen sonra olan bir olay bu. Yani Mescid-i Mescid Akbun'da Kudüs deyken onlara bir gönderiyor. Şam'a gelin diye. Onları şama davet ediyor. Onları meclisini davet etti ve bunun büyüklerinde o ortama çağırdı. Yani kendi kanunlarını vezirlerini de çağırdı, sözlerini, emirlerini, arkadaşlarını, bütün o ortama çağırdı. Ki bu? Bulukalı, Heraklius. Sonra Cami'den Mekke'den gelen müşrik kervan beklerini çağırdı. Bir tane tercüman çağırdı. Kendilerle onlarınla Erdoğan yapacak bir tercüman çağırdı. Ve dedi ki meslek olarak şu peygamberlik iddia kişiye en yakın olanın kimdir? Onun kişiye daha fazla olan o müşrik, e, tüccar topluluğuna e, onu sordu. Yani o peygamberlik iddia kişinin yani, meslek için en yakınlık hangisinin? diye sordu. Bunun üzerine Ebu Sufyan, meslek olarak bu isimden en yakını ona denildi. Onun üzerine onu bana yaklaştırın dedi, şöyle muhafızana ve onun arkadaşlarını da ama arkadaşları onun arkasında olsun. Yani şurada oturuyor, onun huzuruna Süfyan çağrıldı, onun arkasında şöyle sıra şeklinde diğer arkadaşların dizindi. Sonra tercümanları dedi ki onlara dedi ki ben bu adam hakkında bazı sorular soracağım. Şayet, bu adam bana yalan söylerse, siz onu yalanlayın. Ben onun yalan söylediğini bana söyleyeyim Kime? Süfyan'ın arkasındaki diğer müşriklere. Eğer şayet diyor, bu adam bana ya sorduğun yalan söyler, olmuş şey ya yalanlayın, bana o ortaya çıkart. Süfyan. Süfyan diyor ki, Vallahi eğer bu insanların, arkamızın bunların benim hakkımda videoyu yapmaları, benim, benim Instagram şeyler, insanlara yayılmasını korkma dedim, Muhammed hakkında yanlış söylüyordu. Bunu söyleyemezdiniz yani. Sonra o Peygamber yani Muhammed öyle dedi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında bana sorduğu sorulan kim kişiydi? Sizin içinizde onun neshebi, suyu nasıldır? Bizimki, onun bizim için bizim içinizde miktar sapan Yani iki miktar sapan ediyor. Şerefli sonradan izin istedir. Siz diyorsunuz. Küneş'in içerisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Toplum tarafından ve saygı gösterildi. Toplumun, toplumun gösterdiği saygı gösterildi. Hani soyda evlenmesi yapanlar da bakacağım soyda da seviyor yani. Hakikaten e, asil soydan gelenler asil insanlar. Yani öyle, ha evet, ayak, bazı turlar işte onların olmaz, yani yalan olmaz, falsı olmaz falan söyleyin. Böyle şeyler tabi hakikaten asil soydan gelenler, asil, evet, asil olacak. Onun sonra. Sizden onun söyleyeceği bir şey daha önce söyleyen ne oldu mu? Yani Nebi ya şöyle şöyle söylüyor böyle böyle söylüyor ya. O da sözü. Sizden daha önce birileri söyledi mi yani? Siz, siz bunu biraz yerinden biraz anıç olabilir misin onun üstüne? Üstünden mi duyuyorsa bu tam Bir benim şey. Hayır. Sadece bunu başkası den. Diğeri onun söylenen bir melek kral hükümler var mı? Melek başkanı var mı? Sanki onun için de benim kral yok. Peki insanların şerefleri mi ona tabi olur, zayıfları mı? Onun yaptığı davete, çağrıya, insanların şerefleri, sözü dinlenenleri, zenginleri, insanın itibar gösterdikleri mi ona it, tabi oluyor, uyuyor, yoksa zayıf olanlar. İnsanların küçük olanlar, nakiri gözüküyor. O da birakis şerefler değil mi? Küsür olanlar, küçük olanlar. Senin yazdığın kaç çeşit ölülenler onu çağırıyordum. Onun isimleri ilgili davetine izah ediyor musun onu ben? Dedim. Çünkü onunla çoğalıyorlar mı, ben ben ben? Ne işte mı? onlar? Nişter bunlar sayısını açıyor mu onlar? Nişterler açıyorlar dedim Bu Hira müthiş bir kavram, çok akıllı. Kral. Yani bak diye şu sözünün devamında balsıtlar ki boşuna sorular boşuna sorulması değil Müthiş bir anmış. Çünkü Hira kim? Çünkü onun dinle söylediği şeylere girdikten sonra dinli küçük görerek, beğenmeyerek, başak görük, kusuk görerek dinler dinen istisna var mı? Hayır, öyle hayır, onu da hayır. Peki siz onu bu söylediği şeylerden önce bir yalanı istan ediyormusunuz? Cemalcığınla sahip oldunuz mu? Yalanı yakaladınız mı? Yok ki, hayır, öyle hayır. Kadirlik yapıyor mu? Kadirlik. Bu ne mi kadirlik? Kadirlik faalıklılık yapıyor mu? Sözünü yiyor mu? Söz verip sözünü yerine getirmelerini bekliyor mu? Hayır. Deme hayır. Ha, hemen burada diyor ki, ancak biz şimdi onunla bir anlaşma yaptık. Bu anlaşmadan nereye başka ne yapacağını bilmiyoruz. Şu an daha görmedik mi? Zaten ne göreceğimizi bilemedik diyorlar. Diyor ki, bundan başka bir kelime söyleyemedim diyor. Sadece kendinden onu sorduğu soruların dışında bunu sürede diyor? Sadece araya bir şey sokuş diyor. Diyor ki, şu an onlar bir anlaşma yaptık, bu bir anlaşma. Onlar anlaşma yaptık, daha böyle, bilgilerde başka bir şey de güneye getiriyor. Peki, siz onunla savaştınız mı? Siz savaştınız var Evet. Bu savaşınız, onunla olan savaşınız nasıl? Yani ne oldu, sonuç ne oldu bu öncesinde? Her sonu, nerede o? Her gün sunur. Bazen gider, bazen olmaz. Ne vakitse bazen Nitekim nitekim her bir ısrılar kazanmıştır. Uzun Müslümanlar kazandıkken hayır işleriz. Bununla alakalı olarak dedim şunlar çıkıştım işte Hatta Hatice de Yahudiler Hazreti Ali'ye ve Hz. Ali'ye salat olsun onlara misafir ettiler. Hem iyi bir şey kazanmıyor. Yani bize nömet onlar kazanıyor, bazen öbürü kazanıyor. Hep sıra kazanmıyor. Onu söylüyor. Peki size ne neye anlatıyor? O da diyor ki tek olan Allah'a ibadet etmemizi ona hiçbir şeyi kopuyor. Koşmamamızı Ama yani bizim babalarımızın bize söyleye geldiği şeyler terk etmemiz Hatalar dinini terk etmemizi istiyor. Bize namazı doğruluğu, haramlardan kaçınmayı, yasaklardan sakınmayı, Allah-u Rahim'e. Şimdi bunu duyan hangi izansızlı bir, vicdansızlı bir şey var, aykırılardan bir yani şey var. Şu emre şeylere bak, emre bilenlere bak. Önüzü bana dedik ki o zaman, Herakil ona deki, şimdi sözü anlatıyorsun ya. Ona deki, ona yani deki, sana bugün mezhebini sordum, sen meselenin Şerefli bir nesap oldu mesela. Yani Sorduğu soruların ne kadar değerli olduğunu şimdi anlatacağım. İşte Rasullilerin mesela bir kavmi istediği nesap no ne? sonra sizden birisi bunun söylediği sözleri daha önce söyledim diye sordum. Sen bunu söyleyip Eğer bundan önce bir tıp söz söylemiş olsaydı çünkü ki bu da onun sözü aldı, ediyor, geliyor. İyi, ama ilk defa söylüyor. Yani Allah'a ibadet edelim. Onların başına koyduğum. Başına koyduğum. Allah'ın ilk defa söylüyor. Yoruldu. Yanlış şeylerden aldı. Birilerinden duymadı. Birilerine vasiyet, birilerine vasiyet olarak söylemedi. Bunun o topluluğu ilk söyleyen o. Ben sana babalarında bir melik kılan inkubator var mı diye sordum. Sen hayır dedim. Şimdi şah babalarında bir melik olsaydı o da o babalarından, dedenlerden gelen mülk, malı. Yani tekrar istiyor diye düşünecek. Ama yok, o da yok. Onu yalancı, yalancılıkla söz Yalancılık yaptınız şahit oldunuz mu diye sana sordum. Sen hayır dedin. Konu çok önemli. Ben biliyorum ki insanlara yalan terk eden kişi. insanların insanlara yalan söylemek bir kişi Allah'a yalan söylemez. İnsanlara yalan söylemeyen kişi Allah adına yalan söylemez. Ben bunu biliyorum. Ondan dolayı eğer bu bize yalancılık yapmamışsınız, yalan izni tespit etmemişsiniz, bu söylediklerinde de yalan izleyemezsiniz. Çünkü Allah'a karşı yalan söyleyemez. Allah'ın gönderdiği elçiyim diyor çünkü. Sonra, o da insanların şereflilerimi, yoksa zayıfları mı tabi oluyor demişken, zayıfları tabi dedim. Peygamberlerin tabileri hep onlardır aklımda. Peygamberlerin tabileri hep zayıflardır. Çünkü, şerefleri zaman tabi olur? Herhangi bir tehlike olmalı Rehlerine bir durum olmadığını söylediklerimiz zaman çoğunluklar, uyıklar uyıkları engelleyecek ki maddi, metninden daha olmadığı için onlar kulak verir tabi olurmuş. Ondan dolayı peygamberlerin ilk tabi ilk uyarınlar, sözünden, davetine uyanları hep sevmişlerdir, büyük iklimler olmuştur. Hani çıkmıştık, böyle müstek bilinmeyen, yani, hakev görüyorlar. Ya hakev iklimler olmuştur. Ondan dolayı bu alameti onun için yazar olduğumuz bir İnsan onlar çoğalıyorlar mı yok, dedim, sen ben çoğaldığını söyledim. Aynı şekilde iman tamamı erinceye kadar böyle devam edecek. Böyle devam eder. İman tamamı erinceye kadar onlar çoğalmaya devam edecektir. Ben sana onların dinine girdikten sonra onu hoş görmeyip o dinle çıkma var diye sordum. Sen yok dedim. Aynı şekilde iman yönetlere iyice yerleşene kadar onların dininden çık olmaz Peki o iş kademeyi yapıyor mu yani aklını bozuyor mu diye sordum sen hayır dedim. Bu de şekilde sizler inanmeler ancak asla imanete ihanet etmezler aklını bozmazlar dedim diyor hatırlıyor. Bu şekilde size ne emrediyor dedim sen de onun size Allah'a hürmelen Allah'a ibadet etmeyi onun hiçbir şeye uzak koşulmamayı emrediyor. aynı <gülüyor> zamanda tutmara ibadetlerini sizi sakındırıyor yasaklıyor mu size namazın uğrulduğu korkmayı, yanlış şeylerden korkmayı, çekinmeyi, el çekmeyi, uzak durmayı emrediyor. İddin şayet, diyor buraya kadar, Test soru ve cevapları, testi soru buraya kadar, şayet bu söylediğin şeyler haksa eğer, o kişi şu iki ayağımın altında getirdik, hatta yakında sahip olacaktır. Yani Şam toprakları. Şam neresi Şam? Gelişkilerin bulunduğu. Gelişkilerin, Lebnân, Ürünün, Suriye. Şam toprağı burası. Şam şehri değil, Şam topraktan. Bu bölgeye Sürgen. Şam toprağı. Hatta Harran kovası dahil, Mardin'den bir kısım, Bu toprağı bu, he. Oraya şey alır. İşte bu toprağa, o kişi yakında dairesi <gülüyor> olacaktır, Buraya ele geçirecek. Ayağına vakti gibi gösteriyor. Eğer şu söylediğin şeyleri görürsen haksın. Ben onun zaten çıkacağını biliyordum. Çünkü Allah az önce ne söylüyor bunun Kuran'da? Bunlar yani senin ruhluları gibi tanımlıyor diyeyim mi? Yani çok çok yakında da yeni bir peygamber çıkacağını biliyorlar. Hatta yani hatırlayın, Suat-ı Aleyhisselam'ın yanına gelmeden onca sonra şeye götürdüğü zaman, şanat evet, evet, gösterince buradaki bir şey, rahip ne diyordu? Yani bu gelecek peygamber cümle. Evet. Ben onun zaten çıkacağını, çıkmak zor olduğunu zaten biliyordum. Evet. Ama sizin <gülüyor> düşünün, ben <ocağı> ne düşünüyorum? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne için hocamdan ne düşünüyorum? Şayet ben buna başlayabileceğini bilsem, onun yanına gideceğini bilsem mutlaka <gülüyor> her filme aşağı kadar sıkıntıya katlanmaların onunla karşılaşmaz. Onunla buluşmaksızın. Ama bir kral... Yani şu şeyi çıkartıp gitme olarak baktığında değil. Bir yolaşla dönüştür. Yavuz. Tüm herkes onun ağzına bakıyor. Hükümdar. Ona ulaşla dönüştürsen, her türlü meşak katılırsanız, sen ona ulaşırsın. Meşrası çok da önemli. Eğer, olsaydım, onun Eğer onun yanında olsaydın, onun ayaklarını yakar. Eğer onun yanında olsaydın, onun ayaklarını yakar. Ona hizmet edersin. Bunun üzerine Muhammed. Hani, bir sarayda, bir şey, bir odada, ekraata, vezirlerini ileri gelenlerle çağırmıştı ya bu sözü üzerine ortalık karışıyor. O, Oğuz laf. <gülüyor> bu arada Rasulullah <"Gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem'in İlkiyet Üçü'nün isimleri radiyallahu aleyhi ve sellem'in dinlerdiği resubu istiyor. O da ona yakına veriyor o resubu. O resubu okuyor. Ne diyor? Resulullah selam aleyhi buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Bu Abdullah Allah'ın sözü olan Muhammed'den Rum isminin büyüğü tümleği bir mevcuttur. Selamun ala ve Bu eniştiva verilmesi hem selamdır. Yani kendileri var. Selamun aleyküm. menettir ve alihudan. Müslüm aleyhi ve sellem'e. Müslüm Esselamu İlahi Melih Tevalli Yani selam, idayete tabi olanın üzerine olsun. Selam, idayete tabi olanın üzerine evet. Selam, idayete tabi olan kişilerin üzerine olsun. Ama bak, bundan sonra şüphesiz ki ben seni İslam davetine davet ediyorum. İslam ol, Müslüman ol, selamette kal. Müslüman ol, selamette kal. Selamet kal. Ki, bu şekilde Allah sana ecrini iki kere versin. İki kere sen Niye? Bir, önderilen Hak Kriyamber İsa'ya tabi olmandan dolayı iki, sen önemli önderilen ikinci Hak Kriyamber Kriyamber'e dolayı sana iki kere cürersin. İki, İsa'ya geliniyor, İsa'ya tabi olmandan dolayı, İsa'ya tabi olmandan dolayı, İsa'ya tabi tabi hem de hak olan Şimdi yani senin de ortaya çık. Kim seninle Evet o ayetle de aynı şeyi yazıyor. Aynı anlamları söylüyor. Ki Allah senin ecrini vereversin. Şayet yüz sevirsin. Sen kişilerin günahları sen üzerindesin. Şer'de sen bir kralsın. Tüm halk senin sorumluluğunda. Bir de sana bütün de gene ileride gelecek. Mesela ne diyor? Her çoban küllerin sorumludur. Yönetici sana <gülüyor> halkından sorumludur. Çoban mülâbından, eşinden sorumludur. Anne, eşinin, mananlarına, çocuklarına sorumludur. Ve herkes, fikrinden sorumludur. Devlet başkanının <gülüyor> fikrinden sorumludur. Bundan dolayı diyor ki, eğer yüz çevirirsen, sen tebaa ne sen hükümde alınan atma insanlar, sen yüz sevirdiğin, bir müslüman olmadığın, sen eline seni çektimden dolayı onların günahı aldırsın. Çünkü belki onların çektim, sen Diyor, ondan sonra, Halil Nursi'nin tafsirine de işaret ediyor. Diyor ki, ya ilahe illallah Allah bir ayet takaza min bi bu gay? Kim İslam'dır? Esas bu ayeti gönderiyor. Nedir bu ayetin manası? Hiçbir şey. Sizinle bizim aramızdaki ortak bir çizilmeye bu bir ortak kelime, Allah'tan başka varif etmeyelim. Biz ona hiç kimse hiç ortak düşünmüyorlar. Ki bazıları Rab edinmesin. Bizim Hristiyanlar'da Cahitleri Rab edinmiştir. Ha, Nehud-i Evde Rab edinmiştir. Bazıları, bazıları Rab edinmesin Allah'ın Şayet yüz çevirirseniz Bizim Müslümanlar koltuğumuza şahit. ayet bu. Bu mektubu koltuğu herhangi ne no, ortama. Bu Sufyan dedi ki, söyleyeceğini söyledikten sonra, mektubu olduktan sonra, onun yanındakilerine seslemişseldi. Oluşlar başladı. Bunun üzerine biz dışarı çıkardık. Diyor ki, ondan sonra, ben, benim yanındaki arkadaşlarıma, çıkartıldığım zaman dedim ki, Şüphesiz Ebu Kepşe'nin işi büyüyor. Ebu Kepşe. Ebu Kepşe kim? O dönemde kötü bir namla dinlen bir insan namla dinlen onu da ona ediyor? Ebu Kepşe'nin işi büyüyor diyor. <gülüyor> ama şüphesiz ki bu, bu melek <gülüyor> Aslan, bu meleki ondan bozuyor. Anlatma bırakıyor diyor. Devamında da bir itiraf geliyor. Diyor ki Allah beni İslam'a girdirinceye kadar kişinin onun kişinin içi olacağım, onun galip edeceğini kişinin de sevildiğini Ta ki yani, İslam'a girdim. Bu yani, yani. <gülüyor> da da Resulatı ve yani da alakalı olmayan bir kısım var. Ancak terkilim İslam'a İslam davet eder. O da önemli. Bunun da bir şey olduğunu düşünüyorum. ebn Nazar veya Ebn-i Nazar isimdidir bu Mescid-i Aksa'nın sahibi aynı zamanda, Herakil'in bir arkadaşı, Herakil Üsün. Herakil Üsün bir gün İya'ya, yani Mescid-i Aksa'ya e geldiğini söylüyor. Ve orada bir can sıkıntısıyla, bir meşakkatle, bir böyle darlıkla bir hal üzere olduğunu söylüyor. Dedi ki bazı patrikler, o katiklerinin başkanı da Alka İmranı Herakil Üsün. Patrikler dedi ki, sen bu halini biz kötü görüyoruz, hayırdır. Bilince, yakın bir iki bir şey, İlmanız şey, var. Şey, Yıldızlara bakarak, oradan kâhin teknolojiler varmış. Kâhinliği de varmış. Yani Kâhinlik sadece gelebette, kuma değil. Yıldızlara şey, bakarak oradan ilim elde etmeye var. Yani müneccimlik de deniyor şimdi. O zaman kahin şimdi müneccim deniyor, şimdi ne deniyor. Yıldızlara bakarak oradan ilim elde etmeye çalışan, o şekilde bir ilim elde olan çalışan birisiydi. Bu katriklerin, şimdi yani ihraki seni tıpkı görmüyoruz. Sözü üzerine demiş onlara, yani ben bu gece hındıza baktım ve hıtan yıldızını gördüm, o zahir, böyle parlak bir şey, hıtan yıldızı. Hıtan, sünnet, sünnet, sünnet, sünnet demek, sünnet olması var ya, sünnet diyor ulaşıyor. Sonra onlara diyor ki, sizin bildiğiniz sünnet var, bu sünnetler içerisinde sünnet. sünnet olan var mı? Onlara da sadece Yahudiler sünnet oluyor diyor, sadece Yahudiler, Yahudiler sünnet diyor başkaları hiç sünnet olmuyor. Demek ki Yahudiler de var şimdi o zaman. Şimdi Yahudilerin bu herhangi bir işe de şey yapmasını, yani endişelendirmesin, sonra senin sebeğindir. yani önünün ne yapmadır, ben dersin, her benzeye gelesine? Bak, öldürür, yok ya. Rahatlatmaya çalışıyorlar. Bu arada Hirakli'nin, rastlanmıyor, rastlanmıyor. Onun, Melis'in, onun haberini gönderiyor, bir elçiğine. Ondan haber gönderince, o geliyor. Ki, o haberi alın diyor ki e, şey, senatir, Gidin bakın o habere getirenlere bakın Bu adamlar sünnet oluyor mu şey? Müslümanlardan birisi herkese. Yani Kureyş ömünden birisi. Kureyş anlından birisi. Gidin bakın onlara onlar sünnet olmuş mu sünneti mi, sünnet mi diyor. Bakıyorlar ki e, o sünnet yiyorlar, geliyorlar sünnet sunutluyor. O haber getiren elçilerin biz sünnet oluyoruz diyor. Hiraqir, işte bu çıktı Polatine meleki bu ümmetin yani kadın yıldızı ulaşıyordu ya. Bu kadar Bu ümmetin yani cinet olanların meleki, aldığı Polatine çıktı diyor. Ve hemen Roma şehrindeki Yunus gibi yıldızlarda bir limon gibi elde bir arşiv metni yazıyor. Yine böyle bir olaylar var. Ne diyorsun? Neden? Burada yani bu arada humus şeklinde dikiyor. Yani eee humusdan daha dönmeden arkadaşının mektubu onun biliyor. Oradan şey yapıyorsun. Duruşuna uygun bir görüş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya, yani. ortaya çıktığı yani. şekilde o fikirle ortaya çıkanlar onun duruşun şeklinde diyor arkadaşlar Bora vak arkadaşı. Bunun üzerine hareket ediyoruz. Bunun o büyüklerinden bize davetçi gönderen Seyretimizi o vezirlere, sözü dinlere, zenginlere ilahir bir haberci gönderiyor. Onları sahine çağırıyor. Onları arkadan katkı bir kibit etmektiriyor. Niye yapıyor onlara? Ey <gülüyor> numun, ey insan! Felaha, kurtuluşa da rüştle söylemek istemez misiniz? Ki bu rüştler, olabersizin büyütünüz, dünyaya olan hakimiyetiniz. Yani şöyle, malınız, kültünüz, namusunuz, kültünüz, canlısınız yani bir sonra şeye konuyor. Yani düşlere şey gireceksiniz. Gireceksiniz. Bununla siz dünyadaki mücizeleri devam ettirme hakkında sahip olacaksınız. Yoksa bu yok olacak diyecek. Her sonra sözünün sonunda bununla şöyle olan söylüyor. "Şu çıkan mevciliye tabi olur musun?" Ona da tek gaybı kain nedir? Ki bu diye beyat ederek hem kurtuluşu arayacak, hem doğuyu göğlesin, hem de elinizde ki kaybolmayacak. İki sesin mülkünüze Çünkü onlar hakim olacaktır. Onlar bu dünyaya hakim olacak. Hikim olmuştu bu. Han yani demişti ya, şu iki ayağımın baktığında, onu yakın ele geçirecektir diye. Bunun üzerine vahşi eşitlerin içişmesi gibi yaşıyorlar. Hani din değiştirme var işin yüzünden. İçimizde gün değiştirme var. Bu sözlerine hepsi ötükünce katıma koşuyor. Bu ay çok ki işbahalı, işte nezenden yani de değil. Ee, onların hilayetinin gelmesinden, onların bu azgınlığını görüyor. Dine olan bu, en azından yeni çıkarttığını, olan nefretini takılıyor. İmana gelmelerinden, yüzsüzlüğe düşünce, biz on onlara diyor onları bana çağırır. Desinler, daha o şeyler şerefli yani önde gelen insanları şahit şahitli olay, alıyorlar, geliyorlar, itiriyorlar tekrar helat ediyorsun, kralın karşısında, diyor ki, ki sizin dininize olan, tamimiyetinizi, dininize olan ağırlığınızı ölçmek istedim ya. Yani, Bunun da ne kadar sağlam olduğunu gördüm diyor. Bu yüzden onlar ona secde ediyorlar ama onlar razı oluyorlar, hoşnut oluyorlar helat ediyorsun, helat bu. Yani, İslam'a dağıtıyorsun ya yani, dağıtıyorsun ya dağıtıyorsun iş Ama bu, bu. Etinizin, Allah, geldiği gibi eğer yüz çevirirsen halkının tamamı günahsınadır on dolayı ona bir günah döneceksen hali buluştur ama Allah bilir tabii. bu uzun hadisi bunun tarihi on dört tane yerlerde kullanılıyor yani, Hakikalar çıkartılmış değil mi? De. Bu on dört on bir Başka kadar başına gelmesin